Ey bizleri varlığa erdiren, var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran, güzeller güzeli Rabbimiz, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Kainatın iftihar tablosu, Peygamber Efendimiz'e sonsuz salatu selam olsun. Şu mübarek berat gecesinde, bir kere daha dergah-ı ilahinin önünde el açıp sana yalvarıyoruz. Ya ilahel alemin bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla kapına dayanıyor. Şu mübarek berat gecesinde bir kere daha halimizi arz etmek istiyoruz. Halimiz sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan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 ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur. Aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalplerimizi iman ve itminanla doyur. Ciddi bir yol almış dayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle türleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed, perişan, derbeder ve ızdırap içinde. Sen bizlere çıkar yol lütfeyle Ya Rabbi. Ya Rab, önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla baş başa bırakma. Gönüllerimizi heva ve heveslerin öldürücü oklarından siyaneteyle. eyle. Kapının kullarını, İlimde kibru gururdan, İbadette riyâ ve gafletten, Ve duygularına renk attıran ülfetten koru. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp, Senden uzaklaşmak, Gurbet atmosferinde iç içe firkat yaşamak, Hep rızadan söz edip, Gazap arkasından koşmak, Ne acıdır. Sen bizi kazanç yolu sanılan,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 ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor. Yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isi dumanı gelip sinilerimizi oturuyor. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli. Bizleri yara bere almadan hedefe ancak sen ulaştırabilir ve bugüne kadar elli defa çatlamış Kırılmış ruh dünyamızı da Ancak sen tamir edebilirsin İçimizi sana döküyor Kusurlarımızı sana açıyor Ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi Ey kendisine yükselen elleri boş çevirmeyen Allah'ım Bir süre ayrı düştükten sonra Dönüp sana gelenleri kovmayacağını vaat ediyorsun Sana yönelenlere hep gelin, gelin diyorsun. Ey Rabbim, emekliye emekliye sürünmeyi de gelme kabul edeceksen, müsaade buyur. Biz de geldik diyelim. Geldik ve sana yolların amansızlığını, nefis, şeytan ve hevanın imansızlığını, bizim de dermansızlığımızı şikayet ediyoruz. Bilhassa,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 tavır ve davranışlardan arındır. Ya Rabbi, lisanlarımızı yalandan, gıybetten, senin sevmediğin, hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle. Kalplerimizi gösterişten ve ikiyüzlülükten muhafaza buyur Ya Rabbi. Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Niyetlerimizi ihlas kıl. Ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de Bereket ihsan eyle Ey talihsizlerin sığınağı Ey acizlerin güç kaynağı Ey dertlilerin tabibi Ey yolda kalmışların yol göstereni Şu anda duygularımız derbeder Davranışlarımız ahenksiz Ruhlarımız kirli Ayaklarımız titrek Ümitlerimiz sarsık Havalar boz bulanık. maripler hicranla tül tül. Meşrikler lütfuna kalmış. İşte böyle bir dağınıklık içinde sana geldik. Böyle gelenlerin ilki değiliz. Sonuncusu da olmayacağız. Rahmetin bu garip pişmanların ümit kapısı. Bizler de bu kapının önündeki liyakatsiz dilenciler. Şimdiye kadar kapına gelip, Boş dönenler hiç olmamış. Hiçbir pişman da o kapıdan kovulmamıştır. O kapı senin kapın. Onun başkalarından farkı da her geleni affındır. Bizi güçlendir. Zalimlere de varlığını duyur. Ey Rabbim! Şu mübarek berat gecesinde binler, yüz binler senin karşında divan durarak ellerimizi sana açıyor ve rahmet diliyoruz biz geldik diyoruz ey Rabbim elimizden tut dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun iç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır senden kalplerimize ışık iradelerimize güç düşüncelerimize istikamet istiyoruz bizleri İç dünyamızı da yeniden inşa ederek ruhlarımıza ah seni takvim sırrını duyur. Ey yüceler yücesi, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun aline, efradına ve ashabı güzine salatu selam ederek bunları senden dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbi. Amin. Gecemiz mübarek olsun.